Ulus Atayurt ve John Loring'ti. Haydar Karabey İstanbul'a genel bir mimar ve planlamacı bakışıyla bütün bu olayları değerlendirirken François Peres kendi ilgi alanı da olan İstanbul'un geçmişten gelen bu adaylık serüvenini özellikle olimpiyat stadı ve etrafındaki ayazma yerleşmesi üstünden ele aldı. Ulus Atayurt ise biraz ezber bozan bir metinde.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 Şu anda önümde Haydarpaşa alanındaki bölgeye ait bir render çalışması var. Burada gördüğümüz kadarıyla mendirek bölgesinin tamamen kapatıldığı ve su sporlarına ayrıldığı gözüküyor. Açıkçası buradaki müdahalelerin çoğu kalıcı müdahaleler gibi gözüküyor. Ama ne yazık ki İstanbul adaylığının en büyük problemi elimizde projelerin yapılma yöntemi ve teknik bilgilerine dair...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 O, olimpiyatın birinci bölgesi dediğim, olimpiyat statı etrafındaki zonda yapılması düşünülen ve Toki'nin e, organizasyonunda yapılacak. E, olimpiyat e, köyü ve medya köyünün e, görsellerine bakarak anlamanız mümkün. Açıkçası e, Toki'nin şu ana kadar yaptığı ve her zaman kendilerinin de ciddi şekilde eleştirdiği e, bölgesinden, e, ikliminden ve araziden bütün bu bağlamlardan bağımsız.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 That it's rained down on me. I swear to God, in this life and on this evening, London's become the most beautiful thing I've seen. fire on this evening.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 e, ya da yöneticiler e, çok da ayakları yere basan gerçekçi programlarla şu anda olimpiyat komitesinin önüne çıkmışlar. E, bütün bunları kıyasladığımız zaman e, özellikle olası bir kazanma durumumuzda e, hükümetin ve yerel yönetimin e, gerek bu ülkeden gerekse yurt dışından e, kentsel tasarımcıları, mimarları e, kenara alıp öbür taraftan da e, halkın katılımını da bir kenara e, mutlaka not alarak ve onu aktif hale getirerek bu olimpiyat sürecini en azından İstanbul'un bundan sonraki 25-30 yılındaki kentsel dönüşümüyle benzer raya sokabilecek bir strateji izlemesi gerekiyor. Açıkçası şu anda kadar izledikleri yol bunun tersi alametler göstermekte. Çünkü şeffaflık problemimiz devam ediyor. inşai meselelerin içine tasarımı, katılımcılığı